Hayırlı akşamlar hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Hayırlı aleyküm. akşamlar. Aleyküm. Buyurun. Benim babam bir hafta oldu. Mefaat geldi. bir sorum olacak hocama da. Allah rahmet eylesin. Buyurun. Allah razı olsun. Ee, acaba babama ne gibi faydamızı dokunabilir acaba? Bu dünyada? Hmm. Evet. Ne gibi hayır şey yapabiliriz? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Öncelikle kardeşimize sabır, babasına da Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. İnşallah Allah bütün mümin ölüleri cennette Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la komşu kılar. Babasına ne gibi fayda yapabilir? Bir insan bir insan Babası gibi, annesi gibi veya sevdiği herhangi bir kişi öldüğü vakitte dünyada kendisi için ne kadar hayır adına bir şey yapabiliyor ise o hayırların tamamını da onlar adına yapıp sevabını bağışlayabilir. Mesela, farzları yapıyoruz. Değil mi? Farz namazları yapıyoruz, kılıyoruz. Kimse kimsenin adına farz kılabilir mi? Kılamaz. kılamaz. Ne evlat babasının yerine, ne anasının yerine namaz kılamadığı gibi, ana baba da evladın yerine namaz kılamaz. Ancak, bizim nafile namaz kılma imkanımız var mı? Var. Peki, nafile namaz kılıp, bundan hasıl olan sevabı annemize, babamıza, bizden önce ahirete geçmiş olan, göçmüş olan bütün dostlarımıza, müminlere bağışlayabilir miyiz? Bağışlayabiliriz bunda hiç bir şek ve şüphe yok nafile oruç tutup sevabını miyiz? bağışlayabiliriz, e, sadakalar verip sevabını bağışlayabilir miyiz? Bağışlayabiliriz kılıcı eserler yapıp onlardan hasıl olan sevabı bağışlayabilir miyiz? Bağışlayabiliriz bunda hiçbir şek ve şüphe yoktur hı hı. insan kazanmış olduğu nafile ibadetlerini namazdan tutun sadaka vermeye veya kalıcı esela bırakmaya kadar tamamının sevabını istediği Müslümana veya bütün müminlere bağışlayabilir. Bunda şik ve şüphe yoktur. Evet. Hatta İbn Abidin rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Hayırlı evlat odur ki diyor. Hayırlı evlat odur ki yapmış olduğu hayır ve hasanatının sevabını kendinden önce geçmiş olan anne babasına bağışlar. Böylece hem anne babasının sevabı hazinesi artar, amel defterlerinde sevapları çoğalır, hı hı. hem de hiç eksiksiz kendisinin sevabı ne yapar? Artar. Allah diyor, o bağışladığı vakitte kendi sevabını hiç eksiltmeksizin, evladın sevabını hiç eksiltmeksizin anne babaya da aynı sevabı yazar diyor. Ve kıyamet günü de ola ki anne baba darılarak evladınları hafif yollu bir kırgın şekilde ayrılmış ise, o yapılan iyilikler hürmetine onları razı eder diyor. Onlar da kıyamet günü evlatlarından davacı olmaktan kaçınırlar ve o evlatlarına davacı olmazlardı. O nedenle bütün kardeşlerimize ben bunu tavsiye ediyorum. Yaptığınız nafile ibadetlerin sevabını öncelikle anne babanız göçmüş ise onlara, dostunuza bağışlayın. Hem onlar hem de siz eksiksiz sevap kazanırsınız. Bereketleniyor yani. Evet. Evet.